Nimetin gözyaşları pıtır pıtır dökülüyor. Elini uzatıp cesurun yüzünde gezdiriyor. Acılarına merhem olur diye. Ve bu temas cesura ilaç gibi geliyor. Zaten adı gibi cesur çocuk. Daha da bir dikiliyor. Ayağını yere sağlam basıyor. İçinde güç, güven, aşk el ele verip delikanlıyı acıdan mamul bir kaya gibi yıkılmaz kılıyor. Evet babam öldü. O yıl ben ilkokul 1'e gidiyordum. Bir kış günü böyle kar lapalapa lapa yağarken birkaç komşu cenazeyi kaldırdılar. Ben babaannemin koynuna sığınmışım. Kadının ağlamaktan göz pınarları kurumuş. Ağıtlar yakıp duruyor. Giden gitti biz ne edeceğiz diye. Sonra e sonra bize komşular baktı bir zaman. Allah hepsinden razı olsun. E peki ya gözlerin? Gözlerim ya. Nasıl oldu? E dediğim yakış her yan karbuz. Biz o sıra bir evde kalıyoruz, söylediğim sana. Alt katta ev sahibi oturuyor, Cenab amca. Allah rahmet etsin, çok iyi adamdı. Çocukları olmamış. Bir karı, bir koca. Bize çok yardımları olmuştur. Düşünsene, babamın cenazesini bile o kaldırdı. Gözlerinden söz açıyordun. Evet, ama evimizi tarif etmem lazım. Onunla ilgili. Şimdi alt katta Cenab amcalar oturuyor. Yandan beton bir merdivenle üst kata çıkılıyor. Üst kat bizim ev Ev dedikse işte bir oda bir mutfak Adam orayı ardiye olsun diye yapmış Eee hani göz? Aman nimet sabret biraz Biz eve bu merdivenden çıkıyoruz Ben haşarı bir çocuk bir elde çanta bir elde kartopu, O buz tutmuş merdivenleri yel gibi çıkarken Birden ayağımın kaymasıyla Ay ya öyle işte Yuvarlandım ta dibe kadar Sonra bayılmışım. Cenab-ı baba annem falan hastaneye götürmüşler. Başka yerime bir şey olmadı. Kadere bak. Ne kolum kırıldı, ne bacağım. Her yanım sapasağlam. Sade gözler gitti. Ah canım, peki doktorlar ne dedi? E göz sinirleri fena tahrip olmuş. Travma. Çaresi yok anlayacağın. Biz kaldık mı kör çocukla ihtiyar bir baba anne? Dil bilmez, yol bilmez, eli iş tutmaz baş başa. Vallahi sen ikisi çok feci olmuş be cesur. Feci olaylar daha sonra geldi. Yapma. Evet. Hani komşuların yardımı falan demiştim ya? Evet. Bir süre sonra Cenap amca vefat etti. Eşi ablasının yanına gitti Karamürsele. Alt katı nursuz bir piyangocuya verdiler. Piyangocu? Öyle Adam piyango bileti satıyor. Her gece içiyor, evde kavgada üç kırla. Peki öteki komşular? Ya nimet elden gelen övün olmaz. O da vaktinde bulunmaz. Kitap gibi laf ettin yani. Hem de kitabın orta yerinden. Ben tabii okulu bıraktım. Baba annem sağa çalında olmadı, sola çalında olmadı. Sonra ne yaptık biliyor musun? ''Yoo. E bir tahmin et. Bir akrabanın yanına sığındınız. Hayır. ''Akraba ne yapsın bizi?'' ''Bir kör bir ihtiyar.'' ''Gerisin geri gittiniz köye.'' ''Yoo, o kapı hepten kapalı.'' ''Aş evinden yemek almaya başladınız.'' ''Doğru.'' ''Başka ne olabilir?'' ''Düşün, bizim de paraya ihtiyacımız var.'' ''Su, elektrik, sabun, çay, şeker, ilaç, palto, ayakkabı.'' ''Ama para yok.'' ''Yok, İnanmayacaksın belki ama.'' ''Babaannem elimden tuttu.'' Ağlaya, ağlaya kalabalık bir caddeye vardık. Bir köşe başına çöktük, başladık dilenmeye. O gün nimetçe sura bir gümüş taklidi kolye aldı, pazardan. Hani kalp şeklinde kolyeler var ya onlardan, kapaklı. Açıyorsun bir yanda oğlanın resmi, öte yanda kızın. Bunlar fotoğraf koymadılar, adlarını yazdırdılar. Kolyeci çocuk yazıyı bitirip ellerine verdi. Önce nimet gezdirdi parmak uçlarını. İşte şu C, şu E, şu S, şu öteki gibi U, en sonda da R, cesur. İkisi de görme engellilerin kullandıkları alfabeyi bilmiyor. Ama cesurun okuma yazması var ya, işe yaradı. Nimetin işaret parmağını tutarak kabartma yazının üzerinden defalarca geçirdi. Bu C, bu U, bu S diyerek. Görmezlerin gözü parmak uçlarındadır. Nimet üç tekrarda ezberlemişti. Cesur için nimetin adını parmak ucuyla okumak çok kolaydı. Kabartma yazıya dokununca, harflerin eğimlerini, biçimlerini tarayınca, birden ilkokul günlerine döndü. Göz pınarlarına biriken iki damla yaş taştı, döküldü. Kolyeci oğlanla birlikte çalıştıkları kız cesurun gözyaşlarını gördüler. Onlar da iki aşık. Halden anlamazlar mı? Para falan almadılar. Ya şunu şurasında komşuyuz be. Bu da bizden size hatıra olsun dediler. Bu kolyeciler pazarın entelleri. Oğlanın saçları kıvırcık siyah. Tutmuş uzatmış bir de. Papaza dönmüş yani. Sonra bakmış ki kafa oldu koca bir kıl topu, Surat kalda avuç içi kadar beğenmemiş görüntüyü. Toplayıp arkadan güya at kuyruğu gibi bağlamış. Siz hiç kıvırcık at kuyruğu gördünüz mü? Görmediniz. İyi. İmaj dediğin böyle olur işte. Üste bir rengi atmış eski gömlek, altta yırtık pırtık kot, kulaklarda küpeler, parmaklarda yüzükler. Kız tam tersi. Sarışın, iri, mavi gözlü O kadar kısa kesmiş ki saçlarını gören oğlan sanır Zayıf ki bu kadar olur O da oğlan gibi giyinmiş Fazladan boynuna bir yazma bağlamış Burnu hızmalı bileği halhallı Makyaj falan arama Güzel kız ama Biri lise ikiden terk Oğlan yani Epeyce yol görmüş İşten işe geçmiş Öteki liseyi bitirmiş ama Üniversiteye girememiş Çatpat İngilizceleri var Ellerinde ufak sözlükler, yardımcı kitaplar, güya ilerletmeye çalışıyorlar. Kulaklarında Walkman, sürekli çıstaklı müzik dinliyorlar. Bazen İngilizce şarkılar mırıldanıyorlar. Kendi dünyaları içinde tuhaf bir dalgınlık yaşıyor, etrafla pek ilgilenmiyorlar. Kolyelerin, bileziklerin, deri takıların, küpelerin çoğunu oracıkta kendileri imal ediyor. Yüreğinin götürdüğü yere git, simyacı gibi kitaplar okuyor, aralarında mır mır konuşuyor, pazar esnafıyla hiç muhatap olmuyorlar. Sadece çaycı Cino ile ahbap olmuşlar. Ona bir kavanoz, neskafe vermişler, iki de seramik bardak. Cino bunlara sürekli kahve taşıyor. Kız görünüşte hiçbir şeyi önemsemiyor. Özgür bu kız, gemileri yakmış biri hariç. O gemi bir gün rıhtımdan kalkacak ve bu iki entel aşık yurt dışına kapağı atacaklar. Artık Kanada mı olur, Viyana mı olur belli değil. Praha'a bile gidebilirler, bakarsın orada sinema okurlar. Hayat bu. Oğlan da özgür ama bir farklı. O taşra kökenli, bu sebeple özgürlüğü özürlü sayılır. Doğduğu toprak bir bacağından çekiştirip duruyor. Hem dedi ki ya genç yaşına rağmen çok yol görmüş. Ortaköy, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Bodrum, Kemer, Marmaris her tarafı dolaşmış. Parasız özgürlüğe aklı yatmıyor. Ah bir voli çevirebilse, eli biraz para tutsa, parfümeri, bijüteri falan neyse, işte bir dükkan açacak önce, önce altına bir araba çekecek. Oğlanın özgürlük felsefesinin ilk maddesi bir spor araba. Biz şimdi biraz kötü niyetli olsak, bu oğlanın bu kıza, Ulan bunda para vardır, varlıklı bir ailenin kızına benziyor diye sarktığını düşünebiliriz. Ama biz kötü niyetli değiliz. Tanışmış, sevişmişler. Oğlan kızın kendisi gibi çulsuz olduğunu öğrenmiş ama iş işten geçmiş. Tutulmuş çünkü. Gönül işi bu. Gönül işi. Bunlar daha çok mecburen üst geçidi kullanan, karşı yakanın apartman çocuklarına satış yapıyorlar. Ancak işçi kızları da yabana atmamalı. Onlar da günün modasıdır diye haftalığa kıyıp bir kehribar küpe, firuze taşlı bir bilezik, bir gümüş yüzük alıyorlar. Arada bir arkadaşları uğrar. Zaten galiba arkadaş evinde kalıyorlar. O çocuklardan kimi anketörlük yapıyor, kimi militan dergi gazete satıyor. Bir araya geldiklerinde tek konuştukları konu bu memlekette yaşanmaz. ''İyi de ne yapacağız? Nasıl yırtacağız?'' Bu sorunu tartışa tartışa eskitiyorlar. İçlerinden biri müzikle yatıp müzikle kalkan biri, o gitar çalan beste yapan çocuk, o kadar uğraşıp çalmadık kapı bırakmayıp, her gittiği yerden bozuk moral, düşük omuzlarla döndükten sonra şeytana uymuş. Ulan ben de bir kaset çıkarıp sizleri utandırmazsam namerdim, diyerek hırsızlığa soyunmuştu. Neyse ki yakalanmadı. Uzun uğraşlardan sonra kasetini çıkardı. İşte zafer. Ancak mağlupların zaferi bu kadar olur. Polis iş sürüp sonunda işi çözdü. Oğlan elinde hiç satmayan Kasetpe içeri düştü. İçerde kimi düşüne düşüne kafayı yer, kimi hidayete erer. Bu çocuk gariptir, ıslahı nefsetti. Ziyarete gelen arkadaşlarına kuru ekmek yiyin, yanlış yapmayın. Ailenizin, ülkenizin kıymetini bilin. Boş hayallere kapılmayın diye vaaz veriyordu Gençler nasihattan hiç hoşlanmaz Hele ki kendi yaşıtlarından biri veriyorsa Onu sessizce dinliyor üzülmesin diye Peki peki haklısın tabi diye onaylıyor Dışarı çıktıklarında Kaset biraz satsaydı böyle konuşmazdı hıyar Diye eleştiriyorlardı E, hepsinin başında kavak yeli esiyor Kavak yeli kanı kaynatır Kan kaynamaya başlayınca adamın gözü kararır. Ölçüyü durağa yitirir. Gözü kara kişinin ne yapacağı belli olmaz.